Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatüm. Bugün inşallah İsra Suresi ile ilgili ilk dersimize başlamış bulunmaktayız. İsra Suresi'ni tanıtmakla ilgili burada birkaç şey söylemekte yarar var. Ayrıca İsra Suresi'nin işlediği konuları da tanımamızda yarar vardır. Bu vesileyle de biz bu suredeki konuları ve Allah Azze ve Celle'nin bize gönderdiği mesajı öğrenmiş olacağız. <Gülüyor> Müfessirlerin hemen hemen tamamına yakını bazı sure, surenin bazı ayetleri hariç İsra suresinin Mekke'de nazil olduğunu söylerler. Nüzul tarihi veya nüzul zamanı ise hicretten bir yıl önce kimilerine göre 17 ay veya bir buçuk yıl öncedir. Yani beş vakit namazın farz kılındığı tarihtir. Daha önce müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imamlığında, önderliğinde sabah ve akşam namaz kılarlardı. Hatta güneşin işte zevale ermesi, efendim, güneşin batımından önce gibi ifadeler Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de namaz vakitlerini bize gösteriyor. Yani bu vakitler Kur'an-ı ayetlerinde ikiden daha fazla gözükmekte. Ancak beş vakit olarak bizim tevatürle bildiğimiz ve hadis kaynaklarının hemen hemen tamamında zikredilen Miraç ve İsrail ile ilgili hadiseleri gördüğümüzde, incelediğimizde Allah Azze ve Celle'nin namazı İsra suresinin nizulu zamanında yani İsra suresinin inişi döneminde peygamber sallallahu aleyhi ve selleme farz kıldığı ve bunun rekatlarının ve vakitlerinin bildirildiği söylenir. Tabi İsra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübüvvet hayatında davetinde çok önemli bir dönüm noktası. İsrail ile beraber Kur'an'da ikinci bir mesele söz konusu oluyor. O da Miraç yani ruç dediğimiz vaka, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Beytül Makdis'ten Sidre Münta'a e kadar götürülmesi ki bu da Tecm suresinde sabittir. Bunun keyfiyet üzerinde alimlerimiz epey konuşmuşlar, yazmışlar, söylemişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedenen mi isra ettirildi? Yani gece Mekke'den Kudüs'e götürüldü veya oradan Sidre-i Münteha'ya manen mi, yani ruhen mi bedenen mi götürüldü noktasında ne yapmaktadırlar? Görüş farklılığı ortaya koymaktadırlar. Alimlerin bir kısmı bedenen olduğunu söylemekte, bir kısmı sadece ruhen olduğunu, yani rüyada bunun kendisine gösterildiğini, hatta bunun içinde zayıf bir hadisi delil gösterirler. O hadiste kimin hadisidir? Hazreti Ayşe hadisidir. Ümmühani'nin evinde, Hazreti Ali'nin annesinin evindeyken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç vakasını yaşıyor. Fakat henüz yatağına döndüğünde bile yatağı soğumamış idi. Şimdi o o o dönemde henüz Hazreti Ayşe'nin Resulullah'la hiçbir ilgisi yok. Yani Hazreti Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uyuduğu yatağın soğuyup soğmadığını bilmesi hiçbir şey değiştirmez. Veleki soğusa veleki soğumasa bu haber zayıftır. Dolayısıyla bu haberi delil getirip de bunun ardında bazı şeyler ispat etmeye çalışanlar vardır. O da nedir? Yani bedene gitmemiştir. İşte bedene gitmiş olsa, işte zaman tutar. Sanki bedene gitmesi zaman tut tutuyor da ruhen gitmesi zaman tutmuyor. Yani böyle bir Allah'ın kudret ve hikmeti noktasında sanki beden biraz daha zorlanılmış Allah'ın kudreti karşısında, yani haşa, Allah'ın kudreti sanki bedenin götürülmesi noktasında daha çok zorlanılmış ruhu götürmekte daha çok kolay gelirmiş gibi bir mantık söz konusu olmakta. Benim kanaatim, yani benim inandığım, hadis alimlerinde inandığı şeydir ki, İsra ve miracın hem ruhen hem bedenen taahhüt ettiğidir. Bunun üzerinde tartışmaya girmeye gerek yoktur. Çünkü, Allah Azze ve Celle, biraz sonra inşallah değineceğimiz gibi çok hassas, ince olan ifadelerle, e, dakik olan ibarelerle bize bunu açıklıyor. E, üstelik biz e, haşr olacağımıza inanıyoruz, ahirete inanıyoruz. <gülüyor> Ki Seyyid kutub Rahmetullahi tefsirinde bunu çok güzel söyler. Yani her ne kadar alimlerin kimisi ruhen kimisi bedenen demişlerse de diyor, bu meselelerin aslı ve cevheri değildir yani asıl önemli olan Allah'ın kudretine hiçbir şeyin zor gelmediğidir, diyor. Bu kadar. Yani, görüşü hangi taraftan yana koymuş oluyor, en son tercihi, yani ruhen ve bedene olması da Allah'ın kudretine zor değil ve uzak değildir. Dolayısıyla bazıları, akıl fıruşluk yapmak için efendim hikmetten dem vurmak için ve malumatları olduğunu ortaya koymak için efendim o ruhen gitmiştir, bedenen gitmemiştir. Yani rüyada görmüştür. İşte şöyle olmamıştır. İnşallah ayetleri okuduğumuz zaman bu insanların akıllarıyla ne kadar şaşkın olduklarını ve Kur'an ayetlerinin bu insanlara nasıl bir terbiye verdiğini ve ders verdiğini hepimiz beraber göreceğiz inşallah. Dedik ki, İsra ile Miraç, birbirinden ayrılmayan iki vakadır. Müfessirlerimizin, i̇bn Kesir, Kurtubi gibi müfessirlerimizin kanaatleri, İsra'nın ve Miraç'ın iç içse tahakkub Yani, Necm Suresi ayrı bir tarihsel zamanda inecek, İsra Suresi ayrı bir tarihsel zamanda inmiş olacak. Öyle değil, çünkü İsra'da söz konusu edilen şeyler Miraç'ın mukaddimesidir. Miracın başlangıcıdır. Bu bakımdan bazıları ayrı zamanlarda indiğini söz konusu ederek efendim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra'ya gitti, yok tekrar geldi, ikinci bir kez çıktı şeklinde üç defa İsra'nın yani Miracın tahakkuk ettiğini söyleyenler de vardır. Bu görüşte var. Ancak bunlar sağlıklı görüşler değiller. Esas olan Miracın ve İsra'nın bir kez tahakkuk ettiğidir. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve hayatında ikinci, üçüncü, dördüncü kez tekrarlanan, tekrar etmiş olan bir İsra ve Miraç hadisesi yok. Şimdi Mekke'de biliyorsunuz müşrikler hakim ancak biz Mekke'deki birçok sureye bakıyoruz bu surelerin hemen hemen yarısından fazlası neredeyse İsrail oğullarından bahsedilir. Şimdi Yahudilerden ve İsrail oğullarından Mekke'de bu kadar bahsedilmesinin elbette bir hikmeti vardır. allah Teala hem müşrikleri geçmiş ümmetlerin tarihi hakkında uyarıyor hem de Müslümanlara ders ve ibret olsun diye gelecekleri için onlara bilgi ve hikmet veriyor Allahu Teala. Dolayısıyla İsra suresinin Mekke'de inmesi bazı müfessirler diyorlar ki bundaki hikmet şudur. Mesela El-Bika'i masaid Nasar'da der ki İsra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi hicretidir. Yani Allah ona hicreti önce yaşattı bu şekilde. Yani manevi ruhi bir hicret dünyadan hmm. sidre-i bir hicret, bir seyahat ve o seyahat esnasında Allahu Teala birçok ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Ve Resulullah'a gösterdiği ayetler içerisinde sadece Necm Suresi'nde bahsedilen ayetler vardır. O da çok çok kapalıdır. Ama Mekke'den Beytül Makdis'e gece yapılan hareketin seyahatin hiçbir ayeti anlatılmaz. Halbuki orada ayetlerimizi ona göstermek için diyor onu oraya götürdük diyor geceleyin. Bir gece vakti götürdük diyor. Ama yok o ayetleri görmüyoruz. Nedir yani yolda giderken hangi ayetleri gördü? Bakıyoruz. Surenin başından sonuna kadar yok. E ama Teala diyor ki, biz ona ayetlerimizi göstereceğiz. Nerede bu ayetler Kur'an'da? Mecm Suresini bir tarafa bırakırsanız, bu ayetler nerede? Yolculuktaki ayetler, etrafını bereketli kıldığımız, el mescid Aksa, değil mi? Nerede bu ayetler? Ha, o zaman Resulullah'ın söylediklerini doğrulamak zorunda kalacaksın. Bu ayette sözü edilen ayetlerimizi ona göstermek için, hikmetinin anlaşılması için. Bir diğer husus, Birinci ayet-i geldiğimizde inşallah göreceğiz. İki yerden de mescid diye söz ediyor Teala. Birisi mescidil haram, el mescidil haram, ikincisi el mescidil aksa. Bu ne demektir? Bu zımnen Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, beytül makdisin kıble olarak tayin edildiğinin işaretidir. Yani ayetin mantuku değil ama ayetin mefhumundan anlıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyordu zaten bu sabit sünnetle. Siyer kaynaklarında böyle söylenir. Allah tamhek geliyken Beytül Makdis'in kıble olduğunu sanki işaret etmiş. Doğrusunu Allah bilir tabi. Şimdi İkinci hicret de diyor İmam Bika'i nedir? Mekke'den Medine'ye hicretidir. Bu birincisi Allah'ın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç müdahalesi olmadan gerçekleştirdiği bir hicretti. İkincisi de doğrudan doğru emretti ve Resulullah'ın bedeni olarak ruhi olarak açıktan insanların gözünün gördüğü bir hicretti. Tamam mı? Birincisinde de Allah'ın iradesi, Allah'ın emri var, lütfu var. İkincisinde Allah'ın iradesi, emri, lütfu ve ikramı var. Değil mi? Orada da götürüyor, mağarada koruyor, yolda da koruyor, süraha geliyor, atının ayakları kumlara saplanıyor. Yaklaşmak istedikçe at daha çok batıyor, yalvarıyor, yakarıyor, ey Muhammed sen beni bırak ben sana hiçbir zarar vermeyeceğim. Tamam, bana da bir belge ver, ben sana geldiğim zaman kimse bana zarar vermesin. Rasulullah ona eman veriyor. Orada Allah Resulü'nü koruyor. Dolayısıyla yani böyle bir e, tevil tevilde yapılıyor. Yani münasebeti, hicret münasebetiyle ile İsra'daki Kudüs'e gitme münasebeti arasında bilgi kurmaya çalışıyoruz. Fesillerden bazıları. <gülüyor> Tabi bunun dışında demiştik ki e, genel anlamda... E, İsra suresinde işlenen konulara da değinmemizin yararı var. Bu konuları işlemenin diyeceksiniz ne yararı olabilir? Biz bir sureyi incelerken, okurken, allah Teala bazen bir ayette birçok hikmeti bize birden gösterir. Ama bunu görmemiz lazım. Neden söz ediyor bir ayet-i kerime? Bazen bir ayet-i kerimede hem hikmet, hem ibret, hem tarih, hem kıssa, hem hüküm, hem tevhid, hem ceza söz konusu oluyor. Böyle ayetler var. Dolayısıyla ayetlerin bu hükmü olduğu gibi, surelerin de hükümleri vardır bu şekilde. Bir surenin, yani her surede ayrı bir icaz var tabi. Ayrı bir mucize var, her surede Allahu Teala ayrı bir şekilde lütuf e, gösteriyor ve kullarına hikmetini sergiliyor. Ben şöyle kısaca bunu bir özetleyerek geçeyim. İnşallah sonra vaktimiz kalırsa hemen devam edelim. Şimdi İsra suresi birinci ayeti kerimeden icaz vardır. Yani mucizevi bir emri ilahi vardır. O da Resulullah'ın gece seyrettirilmesi Kudüs'e götürülmesi çok kısa bir zaman içerisinde. Aynı zamanda bu ayet-i de, işte biraz önce deindiğimiz iki mescidi mescid olarak adlandırma. Kudüs'ün beyt Makdis'i ve Mescid-i Bu da nedir? Tevhid dini olan İslam'ın ta İbrahim Aleyhisselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına kadar olan dönemde burasının peygamberlerin merkezi olduğu ve bu merkezlerin muhafaza edilmesi gerektiği birisi haram mescit birisi mukaddes mescit Birisi haram kılınmış, birisi mukaddes kılınmış. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki Ya Allahım Allahümme, Ey Allah'ım, İbrahim Mekke nasıl haram kılmışsa, ben de Medine'yi haram kılıyorum. Yani orada otu yolunmaz, ağacı kesilmez, orada insan öldürülmez, orada e, al hayvanı ürkütülmez. Kuranda da sabit, orada kötü söz söylenmez, sakat olmaz efendim, habis olan laflar söylenmez, rafesi yoktur, füzuk yoktur. Orada bunlar olmayacak. Yani bir beldeki insanın bedeni hiçbir arzusu haç esnası, haç ibadeti esnasında yapılması mümkün değil, haç bittikten sonra ancak. Ve aynı zamanda peygamberlerin verdikleri mücadeleye saygı olsun, onların davetlerine ve risaletlerine hürmet olsun diye Allahu Teala Kudüs'ü ve Mekke'yi ve Medine'yi ne yapmıştır? Övmüştür. Bu hem kitapla sabit, hem sünnetle sabit. Öyleyse bize Allahu Teala ve Mekke, Medine ve Kudüs arasında ve bu bölgelerin etrafında olan yerleri muhafaza etmemizi oraların bereketli olduğundan ötürü onların kıyamet gününe kadar temiz toprakta korunmasını emrediyoruz. Ayetler yani sarahten bu hikmeti taşıyor. İkinci ayet-i de kitabın vasfından bahsediyor Allahü Teala. Musa verdiği kitaptan bahsediyor. Ha ise e, sure sadece İsraile bitip başlamıyor. Bir tek ayeti kerime geliyor ve surenin tamamına ismini veriyor. Ondan sonra muhtelif konuları Allahu Teala İsrail onların hayatına değiniyor 4 ve 7. ayet-i kerimelerde. Sonra Kur'an'ın tanımı geliyor. 9 41 82 88 89. ayet-i kerime. İman edenlerden söz ediyor. İman edenlerin kimler olduğunu, müşriklerden söz ediyor. 12. 18., 19. ve 20. ayetlerde insanı tanımlıyor. İnsanı aceleci olduğunu, zalim olduğunu, dünya nimetlerini hatta şerri bile hayırla talep ettiğini. 12. ayette Allahu Teala ayetlerinden sözülüyor. Mucizevi ayetlerinden. Ve Kur, aynı zamanda bu surede 13, 15, 71 ve 72 bu ayetlerde hesap gününün ahvalinden bahsediliyor. Daha önceki kavimlerin helaki 16 ve 17. ayet-i kerimelerde 22, 23, 40, 42 ve 43. 64. ayetlerde tevhid-i uluhiyet işlenmekte. Allah'ın uluhiyeti ve O'nun delilleri. 23 ve 24'te anne baba hakkına değinmekte. Dikkat ederseniz birçok konuyu işliyor. Yani bir nevi başlı başına her sure bir kitap her sure bir öğüt, her sure ayrı ayrı dersler. Tabi tevhid-i olur yiğit, anne baba hakkı onlara zulmetmeme ve artı akraba hakkı ve hukuku. Bunun korunması. Yani sure bir yerde bizi tarihsel bir olayla karşı karşıya getirirken, öbür tarafta en yakınımızın hakkından ve hukukundan söz ediyor. Yani bu bakımdan hiçbir kitap Kur'an kadar canlı bir kitap değildir. Hiçbir kitap Kur'an kadar canlı değildir. Yani birisi bir konuya alır işler, bir kitap diyelim, onun etrafında olayları geliştirir ve götürür. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Kur'an-ı Kerim bir surede muhtelif ve belki onlarca, yüzlerce konulardan bahseder ve insanları o konularda hassas olmaya davet eder. Tabi akraba hak ve hukuku deyince helal haram ve mülkiyet mal hukuku söz konusu oluyor. Burada da allah Teala tebzir ve iktisattan bahsediyor. Tebzir, malı helal olmayan yerde harcamak, salih olmayan yerde kullanmak ve faydalı, hayırlı olmayan yerde telef etmek. Bunun adı nedir? Bunun adı tebzirdir. Ve tebzir sıfatı şeytanın kardeşlerinin sıfatıdır. Binnel mübezzirine kânû yikhvâneşşşeyatîn Yani şimdi belki kızarsınız bazı böyle keyif verici madde içiyoruz. Ve diyoruz ki ya hakkında Kur'an'da hüküm var mı ki diyoruz. Hakkında hüküm mü var ki Kur'an'da? Bu haram olsun. Yani ayet böyle sokacak parmağını gözümüze çıkaracak. O zaman diyeceğiz ki, ha tamam ya hakkında hüküm varmış. Öyle mi olmalı yani? Evet 26 27 ve 29. ayet-i kerimelerde tebzir işleniyor. Yani malı saçıp savurmak Ona tebzir deniliyor. 29 ve 30'da da iktisatlı olmamız işleniyor. Nedir Allahu Teala hem Hayırlı olan amelden söz ediyor, hem karşıtı olan şer amelden. Şer amelden bahsediyorsa, karşıtı olan, değil mi alternatifi dediğimiz, hayır olan amelden bahsediyor. Ve tebzirin yanında yine şeytanın çok sevdiği bir sıfat vardır ki, bir eylem, davranış türü vardır ki, ona da Kur'an israf der. İsrafı ben burada ayrıntılı girmiyorum zannederim. Maide suresinde işledik. İsraf da Allah'ın ve kulların hukukuna tecavüz olmakla beraber içinde zulmün olduğu nedir? Harekettir. Yani illa parayı harcamak ve altını, mülkü, malı, serveti harcamak israf değildir. İsraf Allah'ın verdiği nimetlerin helal olmayan yerde istihdamı kullanılmasıdır. Bu da israfa girer. Bir bakımdan şükrün zıttıdır israf. Tabi bunun yanında burada birçok günahtan bahsetti. Mesela akraba, hukukuna, tecavüz, anne babaya, zulüm, onlara haksızlık, israf, ardından zinadan söz ediyor, katilden söz ediyor ve kısastan bahsediyor. Yani Allahu Teala hem ahlaki kuralları hem içtimai kuralları, hem ahiretle, bir alemle olan hesap günüyle olan ilişkimizi ve o günün hesabını yaparak kendini hayatımızı düzeltmeyi ve imanımızı ona göre sahih kılmayı işliyor ve bize gösteriyor. Ve aynı zamanda da maddeyle olan ilişkimizi, insanlarla olan ilişkimizi tanzim edip düzenliyor. Bunun için hemen ardından bakıyoruz, yetim malı, yetim hakkı ve yetimin hukuku söz konusu ediliyor. 34. ayet girmedi. kelimede. Bu bakımda sureleri işlediğiniz zaman böyle bölümlere ayırın, tasnif edin içindeki konuları, kavramları tasnif edin, kavramları ayırın, konuları ayırın, değil mi? Neden bahsediyor? Ondan sonra e, hatta eliflamlı geçen, eliflamsız geçen kelimelerin hikmeti üzerinde durun ama bunları meallerde görmeniz mümkün değil. Biraz tefsirlere inip aslında tefsirlerin de bu kavram konusunda mutlaka ciddi bir şekilde şey yapılması lazım. Düzenlemeye tabi tutulması gerekiyor. Çünkü bu konuda çok büyük boşluklar var. Evet yine aynı yetimlerle ilgili ayet-i kerimede 34. ayet-i kerimede ahitlerden söz ediyor Allahu Teala. Yani insanlarla ahitleştiğimiz zaman, bir ahit verdiğimiz zaman, ahitler her zaman ticari olmaz. Ticari olanlara akit denir, manevi olanlara ahit denir. Yani insanın sıdkı, ihlası emanetine havale edilmiş olan manevi akitlerin adı nedir? Ahittir. Ama bir mal üzerinde, bil mal üzerinde yapılmışsa karşılıklı sözleşme, bir menfaat temini varsa, bir kar temini varsa biz buna ne diyoruz? Akit diyoruz. akit. Onun için akit başkadır, ahit başkadır. Ahit yani kalbidir manevi bir e, bağdır ama akit ise maddi bir bağdır. Dolayısıyla bazı ameller hem akittir hem akittir ama bazı amellerde ya akittir ya da ahittir. Onun için eee ticaret denilmiştir Allah yolunda cihat'a. Hele <gülüyor> edlik ma'ale ticaretin tunciikum min azabim elim. Tu'minun billahi ve resulihı ve tucihidun fi sabilillahi bi amvalikum ve sizi acı verici elim bir azaptan kurtaracak olan bir ticaretten bahsedeyim mi? Allah buna ticaret diyor. Ama akit demiyor ona. Ticaret olmasına rağmen senin orada menf yani dünyalık menfaat, maddi menfaat türünden bir menfaat yok. Orada kurtuluş felah olduğu için Allah ona ticaret demiş. Bak kazanç. Asıl ticaret, hayırlı olan ticaret o. Tabi Yetim hakkı, hukuku, ahitler ardından ticaret geldi. Dikkat edin. Ahit ardından akitle ilgili, akitlerle ilgili, malla ilgili 35. ayet-i kerime. 36'da Allah Azze ve Celle ilmin önemine değiniyor ve ilmin ne kadar bereketli, hayırlı bir şey olduğunu ve ilimsiz hareket etmenin ne kadar cahilane, batıl bir iş olduğunu bize burada izah ediyor. Ve bizi ilme tabi olmaya teşvik eder. Zaten cehlin, sapıklığın ve Allah'ın dininden çıkmanın, uzaklaşmanın da en temel sebeplerinden bir tanesi de ilimden uzaklaşmaktır. İlim atıldığı zaman, ilim bırakıldığı zaman kitapla da amel edilmez ve kitap omuzların gerisine atılır. Artık ondan sonra heva ile hareket eder insan. Tabi bütün bunlar anlatılıyor. Vakitlere sağlam bağlı olun, Ahitlerinizi koruyun, ardından 38. ve 37. ve 38. ayet tevazudan bahsediyorlar. Bakın, evet haklardan söz ediliyor ama bunları gözetmek insanlar nezdinde hayırlıdır, seni güzel gösterir. Yani mekarimul ahlaktır bu, sulh ve salahtır. Ama senin batının nasıl, benim batınım nasıl Allah oraya da işaret ediyor, orayı da ıssah diyor. Çünkü insanların gördüğü Allah'ın gördüğü farklı. Allah her ikisini görüyor, insanlar birisini görür. Evet. 23 ve 39. ayetlik kelimelerde Allah hikmeti tanımlar. Orada hikmetin tanımı var. 43, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69, 69. Buralarda da tevhid-i rububiyet işlenmekte bu ayet-i ayet kerimelerde. yani insan mantığının düzenlemesine göre değildir Kur'an-ı Kerim. İnsan mantığı kavrar ama yani beşerin elinden çıkan bir kitap olsaydı veya şiir olsaydı, İmrül Kaysın Kays'in bir kasidesi olsaydı İmrül Kays Leyla'dan bahsederdi, bilmiyorum kimden bahseder, der ki Leyla'yı falan tarihte gördüm, falan tarihte tanıdım, şöyle oldum, böyle oldum, şöyle siyah etti, şu tarihte göçtü, işte çadırları şöyle oldu, efendim şu vadiden şu vadiye gittiler, bir tarihsel teselsül sıralama söz konusu olur. Değil mi? Mantık bu. Ama burada Allah'u Teala çok farklı şeyleri harmanlayarak hamur yapıp yoğurup bizim önümüze koyuyor. Ve bunların da herhangi bir tertibi mümkün değildir. Zira bunlar evrensel olduğu için kıyamete ila yevmil kıyame bütün insanların ahlakı ve dini olacağı için bir insanın toprağıyla, vatanıyla, ırkıyla rengiyle yaşadığı zamanla ilintisi yoktur. Yani zaman üstü, mekan üstü, çağlar üstü olan ahlaki ve edebi dini hükümlerdir. Ondan ötürü bunların farklı olarak zikredilmesi, bir tertibe konulması Kur'an açısından hiçbirinin teşkil etmiyor. Çünkü bu önce zikredilmesiyle sonra zikredilmesi arasında Kur'an-ı Kerim'de bir fark yoktur. 58, 84 ve 85. ayet-i kerimelerde 32. konumuz oluyor. 32. konusu Kur'an'ın. Benim tespit ettiklerim bu. Belki birileri yüzlerce konu çıkarır. Yüzlerce mesele çıkarır. Hakikaten de vardır. Yani istimbat açısından, istidlal açısından ayetlere inerek, kavramlara inerek değil mi? Ayetlerin işaretle, Delaletle, mantıkla, mefhumla, usul kavramlarımla işaret ettikleri hikmetleri dersleri görmek o ayrı bir olay. Ama ben genel olarak kaba hatlarıyla büyük konuları öyle ana başlıklarıyla tespit ettiğim konuları burada yazdım. 59'da da Salih Aleyhisselam'ın mucizesini değiniliyor. Devam nereden nereye? Şimdi niye böyle? Allahu Teala yani insanları o kadar e, zihinlerini gerçekten çok farklı şekilde çalıştırıyor. Yani zikzaklar, inişe bakın. Mesela bizden önceki ümmetlerde olduğu gibi, biz de dahil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki müminler de dahil, kafirler tarafından... için peygambere karşı giriştikleri fitne eylemleridir. Nedir işte? Sen bizim ilahlarımıza ibadet et, biz de senin ilahlarına bir sene ibadet edelim gibi daha önce yapmış oldukları tekliflerdir. Buna benzer şeyler. Veya bizim ilahlarımıza sövme, sen sana şunları verelim, bunları verelim işte. O bildiğiniz meşhur teklifleri müşriklerin. 74, 75, 76, 77'de müşriklerin fitnelerini izah eden ayetlerdir. Tabi bütün bunların yanında Adem Aleyhisselam ve iblis kıssasına değiniliyor. Yani bakın hem mal fitnesi hem itikat akide, imanla ilgili fitneler hem aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ın iblisle olan imtihanı anlatılıyor ki Adem Aleyhisselam'dan ders alalım da o zikredilen meselelerde, önümüze konulan konularda ne yapalım? Kur'an'ın hikmetini, Allah'ın hikmetini kavrayalım ve risalete sahip çıkalım. Artı bir mesele daha zikrediliyor, 78. ayet-i kerimede namazı ikame etmek. Dikkat ederseniz burada aslında din tanımlanıyor. Allahu Teala dini tanımlıyor İslam'ın ne olduğunu, İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini, dinin bir bütün olduğunu, dinin kısmen alınıp kısmen alınamayacak durumda olmadığını, din, tarihsel vakalara sahip çıkmak, tarihsel mekanlara sahip çıkmak, hangi tarihsel? Nübüvvet tarihiyle ilgili, Risalet tarihiyle ilgili, meselelere sahip çıkmak, davete sahip çıkmak, o topraklara sahip çıkmak. Yoksa bunların bir önemi olmazdı. allah Teala demiyor ki gidin işte kıyamete kadar Kudüs'te oturun demiyor ama onun önemini öyle anlatıyor ki sen o ayetten anlamalısın. O ayet sana onu söylüyor. Kudüs'ü mescidi haram gibi elde tutun. Mukaddes olan o toprağı, o beldeyi kafirlere, necis olanlara çiğnetmeyin. Tabi bu surenin inmesinin hikmetlerinden birisi de derler ki müşrikler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ayet ikame etmesini istedi. O da 90 ile 93. ayeti kelimelerde tabi 92'de dahil zikredilmekte. 97'de Allah azze ve celle bize hidayeti takımlar. Ha, demek ki bakın din bir bütün olarak anlatılıyor. Muyum? veya dinin hükümlerinin bazılarına değinilmiş olmakla beraber, olmakla beraber öbür tarafta dinin asıl sıfatı kimliği ve hüviyeti olan bir kavramdan söz ediliyor o da hidayettir yani el-huda Allah'ın dininin bir adı da nedir? El-huda'dır. Çünkü el-huda dediğimiz zaman şu anlam çıkar İslam'dan genelde insanların Yanlışla, dalalete, batıla, hataya saplanmadan arzu ettiğine ulaşması. Buna hedi denir. İhtida da denir, hüda da denir. Hidayete erme. Bunlar arasında bir fark yok. Dolayısıyla İslam kötü olarak tanımlanmış olan, Münker ve fahşa, şirk, küfür, dalalet, fısk, bid'atlerin tamamı buna dahildir. Bunlardan beri olma, salim olmanın adıdır. Dolayısıyla Allahu Teala hem kitabını hüda olarak tanımlamış, hem dinini hüda olarak tanımlamıştır. Ve hüd, hüdanın ve nurun Allah'tan gelen kitaba tabi olmakta olduğunu bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten bütün maksat ve gayeleri budur. Nedir insanları? Allah'ın hidayetine davet etmek. Peki Adem ile İblis'ten lanetullahi aleyhi bahsedildi. Peki Musa aleyhisselam ve Firavun bu da anlatılmaz mı? Bu kısada Musa aleyhisselam ile Firavun'un da arasında geçen hadiselere değinilmekte. Daha sonra bu e, İnzarın ne olduğu, yani Kur'an'ı indirmenin, vahyi indirmenin ne olduğu o tanımlanır. Hangi ayet-i kerimede? 105-106 110. Bizim yani suremizin son ayeti kerimesi duayla bitmekte. Birinci ayetinin tesbihle başladığınız gibi. Onun için bütün müfessirlerimiz derler ki bu ayet, bu sure-i kerime bir anlamda ee, insanın Allah'a kulluğunu ve şükrünü ifade eder. Onun esas içerir. içerir. ile başlıyor? Tesbihle, tevhidle, tenzihle başlıyor. Neyle bitiyor? Hamd ile ve dua ile bitiyor diyor müfessirlerimiz. Dolayısıyla e, surenin hem başlangıcı ve hem de bitimi nedir? E, Mantıki olarak, akli olarak ve Kur'an'ın maksat ve gayelerine münasip bir şekilde birbirine uygun olarak başlamış ve bitmiştir. Surenin başında Yahudilere ve Hristiyanlara ciddi anlamda cevap vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi İsra ve Miraç'tan ötürü belki ulûhiyet makamına oturturlar diye Allah-u Teala insanlarda böyle bir zan oluşmasın diye orada tevhidle başlamış ve Rasulü dememiştir peygamberine. Neden kulu demiştir? Çünkü gökyüzüne raf edilen İsa İbni Meryem aleyhisselam hakkında onun muhabbeti ve sevgisini ifrat derecesine götüren Nasranilerin İsa'nın Allah'ın oğlu ve nihayet Allah olduğunu söyleme düşünceleri yatıyordu. Kur'an da onun için bu düşünceyi zir-i zeber etmek için bu düşünceyi iptal etmek ve sakın ha sakın aklınıza böyle bir şey gelmesin. Muhammed Allah'ın katına çıktı onunla birleşti, bütünleşti ve tekrar geri döndü. Yani ilahlaşıp geri döndü diye sakın öyle bir şey de sizin aklınıza gelmesin. Tüm Yahudi ve Nasrari'ler de bilsinler ki Muhammed Allah'ın kuludur. Tıpkı bütün peygamberlerin Allah'ın kulu oldukları gibi. Onun için surenin başlangıcında ne vardır? Hristiyanların İsa Allah'ın oğludur demelerine reddiye ve cevap vardır. Ve gerçekten bu cevap da sahihtir. Ve en son ayeti kerimesinde de yine Hristiyanlara ve Yahudilere cevap vardır. Nedir o da? De ki, وَقُلِ الْحَمْدُ, الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَنْ De ki hamd hiçbir velet edinmeyen Allah'a bahsustur. Bakın hiçbir velet edinmeyen kimden bahsediyor sure? ben İsrail'den bahsediyor. Bu surenin bir diğer adı da alimlerimiz demişlerdir ki ben İsrail'dir. Onun için sahabenin tamamı bu sureyi Beni İsrail olarak isimlendirmişlerdir. Bu surenin nüzulü ile ilgili Buhari ve Müslim'de, Tirmizi'de efendim e, Müstedrek'te diğer hadis kitaplarının birçoğunda mesela Kutubü't Tefasil tefsir kitapları bölümünde bu surenin iniş ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in İsra gecesinde yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatan birçok hadisler vardır. Ha bu hadisler nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, bu surenin tarihiyle ilgili vakaları bize nakletmektedir. Ve onun mülkünde ortağı yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ fil mulki. Şu gördüğümüz kainatın sahipliliğinde, kainata sahip olmada onun ortağı yoktur. Olmamıştır. Hiç olmamıştır. Ve o oğul da elini وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يُمْ مِنَ الظُّلِّ Allah-u Teala'nın hiçbir zamanda asla ve katiyetle zul sayılacak, başkasına ihtiyaç duyacak ve başkasına bu ihtiyacını gidertmek için anlaşma yapacak bir konumu asla olmamıştır. Böyle bir duruma allah Teala asla düşmemiştir. Kafirler, Nasraniler Allah'ı bu duruma düşürdükleri için ne yapıyor? Birinci ayet-i kerime onların İsa Aleyhisselam'ı ilah, ilahlık makamına çıkarmaların reddettiği gibi son ayet-i kerimede onların Allah'a ortak koşma düşüncelerini Allah Azze ve Celle reddetmektedir. وَكَبِّرْهُ tekbira Sen Allah'ı ne yap? Onlar Allah'a aslında tazim etmemişler. Allah'ı e, saygı ile e, Rab olarak kabul etmemişler. Ve haşa Allah'ın makamını küçültmeye kalkışmışlardır. Allah'ı beşerileştirmek, Allah'ı insanileştirmek gibi bir küfrün Ve dalaletin içerisine düşmüşlerdir Şimdi burada Özetle yaklaşık 42 Ana başlık ve konu altında e, İsra suresi Karşımıza çıkmış Olmakta <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi esra bi abdihi leyla. <gülüyor> Subhan ifadesi Arap dilinde fu'lan babından kalıbında olan bir kelimedir. İsim ve aynı zamanda mastardır. Neyi ifade eder? Dolgunluğu bir şeyin en kemalini, yani tesbihin kemalini zikreder ki burada aynı zamanda tesbih emride saklıdır. Bu ifadenin içerisinde Allah'ı tesbih de saklıdır. Tesbih emridedir. Rububiyet açısından Allah'ı takdis etmek, Allah'ın azametini itiraf edip iman etmektir. O öyle bir ilah ki takdis ettiğimiz, tenzih ettiğimiz o Rab ki Odur, ellevi odur, esra bi abdihi, kulunu götüren odur. Sakın ha sakın demeyesiniz ki cinler götürdü, falan götürdü, filan getirdi. O götürdü. Onun emrinde olan melekler götürdü. Çünkü o hükmediyor meleklere, onun iradesiyle melekler hizmet ediyor. Leylen, bir herhangi bir gece. Bu tabi geceliğin anlamına da geliyor. Ama leyleten deseydi bir gece olurdu ki tüm gece boyunca söz konusu edilen bir zaman olurdu. Leyle dediğimiz zaman güneşin batımından nedir? İşte fecrin sökmesine yakın olan süredir. Çok uzun bir süre olur ama burada leyleten demedi, leylen dedi Teala. Geceleyin yani gecenin bir vaktinde kulunu nereden? Minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Burada Resul sallallahu aleyhi ve sellem onun nevisi olmasına rağmen, Resulü olmasına rağmen esra bi abdihil dedi. Esra gece seyre çıkarmaktır. Zaten esra kelimesinin kendisinde diyor müfessirler zaman gizlidir. O kelimenin kendisi, o fiilin kendisi geceyi ifade eder. Yani sen bir insanı gündüz bir yere götürmeye esra diyemezsiniz. Hani tarif etmiştik daha önce, sereyan nedir? Arapçada sereyan, havanın, kokunun bir şeyin bir anda bir yeri kaplaması anlamındadır. Sirayet etmek. Onun için öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yani sanki oradaymış gibi bir anda oraya götürüyor. 700-800 kilometrelik, belki 900 kilometrelik bir mesafedir daha fazla Mekke, Mekke ile Kudüs arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir anda seyahat ettiriliyor Allah'ın iradesiyle. Tabi burada o Cibril ile ilgili uzun hadislere girmek istemiyorum. Burada bildiğiniz çok meşhur olay vardır. Cibril aleyhisselam yanında Mikal ve başka melekler, Resulullah'ın hafaza melekleri gelirler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsünü yararlar. Resulullah daha İsraya götürülmeden veya miraca çıkarılmadan, çünkü burada bazı şeyler oluyor, rivayet farklılıkları var, yani zaman tespit etme noktasında acaba Necm suresi, yani miraç vakasında mı, acaba İsra vakasında mı? Fakat müfessirlerin yani kanaatleri olur ki İsra'dan evvel olduğudur. Resulullah'ın göğsü açılıyor ve üç kez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi, üç ayrı tas dediğimiz, tas tabak da zemzem suyuyla yıkanıyor, kalbine hikmet ve ilim film dolduruldu diyor. Çocukken olmaz mı? O çocukken ayrı o olay. Çocukkenki vaka ayrıdır. Çocukkenki vaka ayrı ve sonra sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü tekrar oradan kavuşturulur, dikilir. Ha dikkat, dikkat edin, kalp ameliyatları nasıl yapılıyor bugün? Hadiste tarif edilen şekilde yapılıyor. Yani göğüs yarılarak yapılıyor. Dikkat ettiniz mi? Göğüs yarlıyor ve ta nereye kadar? Göbeğine kadar açıyorlar, Açarlar burayı, şuraya kadar. Kaldırırlar bu deriyi. Kalbi çıkarıp çalışırlar üstünde. Evet. Şimdi yani burada bile dikkat ederseniz bir mucize, tıbbi bir mucize vardır aynı zamanda. İnsanın kalp ameliyatını bile nasıl yapıldığını sanki orada görüyoruz. Tabii sonra kapatılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kendisine gösterilen ayetlerden bahsediyor. Bu ayet, bu hadisler en az 10 tane sahabiden gelir. <gülüyor> evet. Min mescidil haram ile el mescidil aksa ellezî barakna havlehum. Şimdi el mescidil haram zaten el haram kelimesiyle oradaki mescidin özelliği tamamen anlatılmıştır. Yani orası haram kınılmış bir beldedir ve orada Allah'ın yasakladığı şeyler işlenmez. Ama nasıl işlenmez? Bize emredilerek işlenmemesi istenmiştir. Yani emri şer'i olarak istenmiştir. Emri kevni değildir. Yani kevni bir emir olarak, sünnetullah olarak eğer orada hiçbir kötülük işlenmez hükmünü verseydi allah Teala güneşin doğup battığı gibi herkes orada iyilik yapardı. Hiç kötülük işlenmezdi yani cennet gibi. <gülüyor> Ama öyle değil. Şer'i olarak bizden talep edilmiştir o. Dolayısıyla biz şer'i olan emirle kevni olan emri karıştırmamalıyız. Ellevi barakna haule. Öyle bir yer ki orası biz oranın çevresini bereketli kıldık. Şimdi haram, haram kelimesiyle haul kelimesi aynı şeyi ifade eder. Birisi şer'i olan sıfattır birisi mekansal olan, mekani yani coğrafi olan bir özelliktir onun için eskiden Anadolu'da duvarlarla çevrili olan yere havlu denirdi havlu havlu hala, hala denir değil mi? Ha. aynı zamanda o duvarla çevrili yerin içinde bahçe varsa harım denirdi harım kelimesini kullanan var mı hiç? Heh, bak bizim Konya, Aksaray çevresi, o taraflar, Kırşehir belki de bilemiyorum, harım kelimesini kullanırlar. Havlu ve harım. El haram, havl. Haram, el mescidil haram, havle bu. Şimdi buradan anlıyoruz ki, mescidil haramda bir bölge vardır, hil bölgesi. Bir de haram bölgesi vardır. O haram bölgeye girdiğinde ihramla gireceksin. Dünyalık elbiseyle giremezsin. Orada bir ibadet için gidiyorsan, yani umre ve had için gidiyorsan. Ama mukim olmuşsan, o ibadetin kastı tamamlandıktan sonra, o kasttan ber taraf olmuşsan, kastın gerçekleşmişse, normal hayatına dönebiliyorsun. Ama ibadet için bir başka beldeden oraya gidiyorsan, o mikatlarda ihramı giymeden geçmeyeceksin. Neden? Oraya saygı olarak. gelen için götürmüş Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bakın Esra bir resuliyi demedi. Esra bin nebihi demedi. Esra bir Muhammed'in demedi. Niye acaba? Burada derler ki abd kelimesi, abd kelimesi diğer kelimelerden çok daha öncelikli olduğu içindir. Yani Allah Teala abdihi, kulu ifadesiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan yakınlığını burada vurgulamıştır. Çünkü onun kulluğu Muhammed oluşundan öncedir. Onun kulluğu Nebi oluşundan öncedir. Resul oluşundan öncedir. Dolayısıyla böyle göklere çekilmiş olan İsa da Allah'ın kuluydu. Allah'ın kuluydu ama Resulü değil mi? Allah'ın da Resulü'ydü. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere kalkıp ümmühaniye dedi ben böyle böyle şeyler gördüm. Gidip onlara anlatacağım deyince korktu. Anlatmadı seni yalanlarlar. Ve inke zebuni dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki beni yalanlasalar bile gidip ben bunu anlatacağım. Ve anlattı. Dedi ki Rabbim bu gece beni Kudüs'e götürdü. Şaşırdılar. Biz aylarca develerimize gidiyoruz. Şunu anlattığına bakın. Başladılar. Gülüşmeye başladılar, hakaret etmeye, alay etmeye, eğlenmeye. Kendisine o güne kadar iman eden bazıları da dinden döndü. Şimdi, tabii mürtet oldular, dinden çıktılar. Gittiler dediler ki bu Bekir'e, arkadaşını biliyor musun ne diyor? Vallahi arkadaşın iyi şeyler söylemiyor yani. Bir türlü aklımız almıyor. E, ne diyor o? Böyle mi dedi? Tamam öyle değilse ben daha ondan ötesini doğruluyorum o peygamber için tasdik ediyorum. Nedir? Ben onun gökten getirdiği haberi tasdik ediyorum. Bırakın Kudüs'e gitmesin, Miraz'a gitmesin. Ben gökten getirdiği haberi tasdik etmişim. Siz ne diyorsunuz? Ve kafirler başları önlerinde geri döndüler. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e Es-Siddil ismini vermiştir. Tasdik edecek. Dolayısıyla siz beni yalanladığınızda diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o beni doğrulamıştı. Mekkelilere. Yani sonradan Müslüman olup, değil mi? Medine'ye gelenlere, onlara onlardan bazılarına söylüyor. O beni doğrulamıştı. Bu bakımdan e, bir imtihandı. E, müşrikler içinde bir fitne oldu. İnanmadılar. Nasıl olur? Gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben de diyor Rabbimden talep ettim. Fecellali diyor. Bana diyor böyle tıpkı ekranda gördüğümüz gibi anında ekrana gelir gibi Allahu allah Teala dedek siflena beytel makdis o zaman bize beyti makdis anlat bakalım gittiysen Rabbin seni götürüyse anlat bakalım beytil makdisin ne olduğunu anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldaki tepeleri, yoldaki vadileri, oradaki sokakları, şehirdeki binaları, oradaki mescidi her şeyi anlatıyor Allah Allah diyorlar aynen öyle diyor ki bak şu anda kervan geliyor şöyle şöyle bir kervandır işte şu kervan şöyle bir kadının yanından geçti. İşte kadın onlara şunu verdi, bunu verdi. İşte kendisi giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Burak'la gidiyor. Burak getirdi diyor. Yani atla katıl arası bir hayvandı. Beyaz bir hayvan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bindirmek istemedi diyor. Kişledi. Ve sonra Cibril dedi ki, onun kim olduğunu biliyor musun? Ondan sonra biniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun diyor sürati, onun yani mes aldığı mesafe insan gözünün ve kendi gözünün aldığı gökyüzünde ufukta gördüğü mesafeydi diyor. Yani bir anlık hızı ufukta görülen yerdir. Yani şu anda bizim ufukta görebildiğimiz neresi var? Onun hızı öyle. Görünen yerde bir anda. Yani görmeyle orada var olması bir. Dolayısıyla Resulullah s.a.v. giderken de bazı şeyler görüyor. Bunları da anlatıyor. Mekke'li müşriklere. Kervan geliyor. Bekliyorlar. Kervan yaklaşıyor. Me Mekke'ye gelecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, gelecek olan kervanın da önünde şöyle bir deve var diyor. Hepsi şaşırıyorlar, koşuşturuyorlar, kalabalıklar halinde, tamam mı? Mekke'nin dışına bakacaklar, gerçekten Muhammed'in dediği deve var mı, kervanın önünde yok mu? Gidiyorlar hakikaten evrak, yani böyle yarısı beyazlımsı, yarısı kahverengimsi olan bir deve. Öyle bir deve görüyor ve diyorlar ki gerçekten Muhammed doğru söylüyor. Şimdi böyle olunca e, müşriklerin bir kısmı e, tereddüt içinde kaldılar. Dönem döndü e, ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu Miraç vakasını böyle ne yaptı? Yaşadı. Tabi biz onun daha tafsilatına ileride inşallah gireriz. Bugün bu tafsilata girmeyelim. Evet, ellezi ibarakna haulehu linuryehu min ayatina. İnnehu huves semiun basir. <gülüyor> Biz ona ayetlerimizi göstermek için ne yaptık? Kulumuzu bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdük. Şimdi min ayatina ifadesi, ayetlerimizden bazılarını göstermek için. Peki neydi o ayetler demiştik dersin başlığında? O ayetlerin bir kısmı Miraç'taki ayetlerdir. Necm suresinde ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci semadan yedinci semaya kadar. Gördüğü peygamberler, görüştüğü peygamberler, selam verip yanlarından geçtiği peygamberler ve miraç vakasında namazın elli vakitten beş vakitte indirilmesi ki bugün bazı akıl daneler bu olayı inkar ediyorlar ve Allah'la peygamber arasında pazarlık diyorlar. Allah kendi dinindeki bir ibadete ticaret diyor. Sen pazarlık desem kötü mü olur? Pazarlık değil. Niye pazarlık olsun? Bu bir rahmet ve lütuftur. Peygamberin duasıdır. Ve bu kısa bir zamanda sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'sına iman ediyorsun da İsra'da o kadar vakayı görmesini kabul ediyorsun da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta namazın bu şekilde emredilmiş olması sonradan tahfif edilmiş olması hafifletirip indirilmiş olmasını kavrayamıyor musun? Kavrıyor ama nedir? Heva bir taraftan giriyor ve heva bir taraftan kalbini kemiriyor. O adama onu söylettiriyor. Niye? Orada peygamberi yalanlamamış olmak için. Güya sahabeyi işte yalancılar veya yalan söylüyorlar diyemediği için ki demesi mümkün değil. İşte dese o zaman kimliğini ele verecek. Ne diyecek? Efendim bunlar olmaz. Peygamber diyor gidip Allah'la pazarlık mı etmiş olur diyor. Böyle şey mi olur? E nasıl olduğunu sen bana söyle. Sen bana bir ilim ver, senin yanında bir bürhan, bir delil var mı, bir hüccet var mı, namazın nasıl farz kılındığına dair Allah'tan Resulü'ne, var mı? Yok, senin yanında ilim yok, benim ilmimi niye inkar ediyorsun, cahil? Öyle ya. bizim elimizde ilim var. ayetleri inşallah önümüzdeki derslerde değinmeye çalışacağız. Bu ayetlerden bir tanesi burada yok. Linuri'yun min ayatina kendisine ayetlerimizden göstermek için. İşte o ayetler Kur'an'da yok. Şu surede yok. Fakat nerede o ayetler? Necm suresinde o ayetler peygamberin hadislerinde. Yoksa Allahu Teala ayetleri diyecek, o ayetlerden bir tanesinden bahsetmeyecek, yani insanlar nasıl inansın? Sonra Resulullah'ın hiçbir diyaloğu var mı? Ya Rabbi sen o ayetler dedin ama bana o ayetleri e, göstermedin veya o ayetleri insanlara nasıl anlatayım diye bir Rabbi ile arasında bir konuşma da yok. Ama ne diyor? Bana şu gösterildi, bana bu gösterildi. Şöyle bir topluluğun yanından geçtim, dudakları makaslarla kesiliyordu. Şöyle bir topluluğun yanından geçtim, göğüslerinden asılıydılar. Şöyle bir topluluğun yanından geçtim, şöyle bir kimselerin yanından geçtim, nehirin ortasındaydı. Öbür taraftaki adam taş atıyordu, bu taraftaki adam taş atıyordu. İşte efendim ağzından taş çıkarıyordu, taş tekrar atıyordu, ütüyordu, çıkamıyordu. Buna benzer sürekli azap gören, işkence gören insanları... Cehennemin ve cennetin ahvalini Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördü. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Eğer sen bu haberleri kabul etmiyorsan peygamberin haber vermiş olmasına rağmen o zaman sen bize Allah'ın ayetlerinin ne olduğunu söylemekle mükellefsin. Vermek zorundasın çünkü ayetin açıklanması, tefsir edilmesi gerekir. لِنُورِيَهُ min آيَاتِنَا Allah bir şey kendisini nispet etti mi marifedir, tanımlanmıştır, gizli kalmamıştır maruftır, bilinendir. Ayetlerimiz diyor. Allah ayetlerimiz dedikten sonra gizli değildir. Sen benim çocuğum diyorsun. Onun için çocuğunu saklayamazsın. Nerede çocuğum yok. Nerede çocuğum yok. Kim, hangisi bilmiyorum. Olur mu? Hem çocuğum diyorsun, hem de yok diyorsun, bilmiyorum diyorsun. Olur mu? Allah bir şeye ayetlerimiz diyecek ve kitabında olmayacak ve Resulünün lisanıyla bunu bize beyan etmeyecek. Mümkün mü? Tam mümkün değil. Evet. سُبْحَانَكَ لَا اِذَنَا اِلَّا مَا عَلَمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمَا كِمَا اَخِرْدَى بَنَا Zaten bu dediğimiz <Sessizlik> zaman, bu dediğimiz yolculuktan bir şekil bir varlığı. Yani burada birine gitti de bu kelime